15. Sohbet Müminin kendi nefsine ikramı. Bu konuşma hicretin 545. yılında Zilkade'nin 9. pazar günü dergahta yapılmıştır. Mümin ahiret hayatı içinde azık hazırlamakla meşgul olur. İmansız ise hep dünyevi zevklerinin peşindedir. Mümin ahiret içinde azık hazırlar. Çünkü o az bir varlıkla da kanaat edebileceği buna karşılık Kazancının çoğunu ahiret hayatı için sarf edebileceği bir inançta ve yoldadır. Mümin kendisinin bir yolcu olduğunun şuurundadır. Bu sebeple bir yolcunun yolculuk için alabileceği azık nevale kadar azık alır. Gerisini ahiret hayatı için sarf eder. Onun bütün himmet ve gayreti orası içindir. O adeta orası için dünyadan sıyrılmıştır. Bütün kulluklarını... Bütün ibadet ve taatlerini ahirete gönderir. Dünyaya ve dünya asla gönül vermez. Eğer yanında kendi ihtiyacının haricinde yiyecek güzel bir şey varsa onu hemen fakir ve yoksullara dağıtır. Zira bilir ki ahirette kendisine ondan daha alası ikram edilecektir. Alim, arif bir müminin himmet ve gayretinin yegane hedefi İzzet ve Celal sahibi Hakk'ın kapısına yakın olmak ve daha dünyada iken kalben Allah'a ulaşmaktır. İzzet ve Celal sahibi Hakk'a yakın olmak, kalbin kat edeceği mesafelerin son noktası ve özün sevincinin zirvesidir. Ben seni kıyamda, kuutta, rüküda, secdede, geceleri uyanık ve ibadette ve meşakatte görüyorum. Birçok ibadetler yapar görüyorum. Halbuki kalbin bulunduğu yeri hiç terk etmiyor. Beden evinden asla çıkmıyor. Eski adet ve alışkanlıklarından hiç vazgeçmiyor. İzzet ve celal sahibi Rabbini aramakta samimi ol. Samimi ve sadık oluşun birçok sıkıntı ve meşakketlerden seni mustani kılar. Sadık ve samimilik gayesiyle, Vücut yumurtasını kır. İhlas ve tevhid kazmalarıyla da nimeti veya belayı insanlardan bilme ve onlara güvenip bağlanma duvarını yık. Allah'tan başka şeyleri talep etme, kafesini ise onlardaki zühd elinle sök, at. Sonra da kalbinle uç. Ta ki izzet ve celal sahibi Rabbine yakınlık deryasının sahiline konasın. İşte o an yardım ve imdat gemisi de yanında olarak kader kaptanı hemen sana gelir. Derhal seni alarak deryayı selametle geçirir ve izzet ve celal sahibi Rabbinle ulaştırır. Bu dünya bir denizdir. Senin imanın da onun gemisidir. İşte bunun içindir ki Lokman Hekim Allah ona rahmet eylesin şöyle der. Ey oğulcum dünya bir denizdir. İman da gemidir. Kaptan ise ibadet ve taatlerdir. Ahirette bu denizin sahildir. Ey günah işlemeye devam edenler! Pek yakında size körlük, sağlık, hastalık, zafiyet ve fakirlik gelecektir. Halkın kalplerinin size karşı kasvetli oluşu, mallarınızı zayi, helak, müsaadere ve çalma yollarıyla giderecek, elinizden alacak, bitirecek. Aklı selim sahibi olun. İzzet ve celal sahibi Rabbinize tevbe edin. Allah'a dönün. Mallarınız ve servetlerinizle Allah'a şirk koşmayın. Maddi varlık ve güçlerinizi Allah'a ortak yapmayın. Mallarınıza ve servetlerinize güvenmeyin. Bilakis Allah'a güvenin. Ona teslim olun. Mallarınızla beraber olmayın. Allah ile beraber olun. Hizmetçilerinizin, vekillerinizin, Yediğine bırakın, ölümü bekleyin, ölüme hazırlanın, kıslarınızı azaltın, emellerinizi kısaltın. Allah ona rahmet eylesin, Beyazıt ve Eslami şöyle der. Arif olan mümin, izzet ve celal sahibi Allah'tan ne dünyayı, dünyalık ister ne de ahireti. O Mevlasından ancak Mevlasını ister. Ey oğul! Kalbinle izzet ve celal sahibi Allah'a dön. Allah'a tevbe eden kişi, ona dönen kişi demektir. Nitekim izzet ve celal sahibi Allah'ın şu ayeti de aynı manayı ifade eder. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız. Zümer suresi 54. ay Bu Allah'a dönün ve her şeyi O'na teslim edin demektir. Siz ey Müslümanlar, canlarınızı Allah'a teslim ediniz ve O'nun kazası, takdiri, emri, nehi ve tahiratı önüne bırakınız. Kalplerinizi dilsiz, elsiz, ayaksız, gözsüz olarak O'nun huzuruna bırakınız. Hem de niçin, nasıl, neden gibi sorular sormadan, muhalefet etmeden, çekişmeden Bilakis muhafakat ederek tasdik ve kabul ederek bırakınız değiniz ki olan şey doğrudur kader doğrudur ezeldeki hüküm doğrudur İşte böyle hareket ettiğiniz takdirde hiç şüphe yok ki kalpleriniz ona döner onu müşahede eder onun haricinde hiçbir şeyle ünsiyet etmez Bilakis arşın altından yerin derinliklerine kadar ne varsa Allah'tan başka her şeyden uzaklaşır, her şeye yabancılık hisseder, bütün mahlukattan kaçar. Bütün yaratıklardan kopmuş ve bağını sıyırmış olarak kalır. Şeyh ve mürşitleri doğru olarak ancak onların hizmetinde bulunan ve onların izzet ve celal sahibi Allah ile olan bazı ahvalini bizzat müşahede eden kişiler anlayabilir. Şeyh ve mürşitlerin hizmetinde bulunmayan ve Onların izzet ve celal sahibi Allah ile olan hallerinden bir kısmını müşahede etmeyen kişiler ise ekseriyetle onları doğru olarak tanıyamadıkları gibi haklarında zanlarda da bulunurlar. Allah dostlarının nazarında medih ile zem tıpkı yaz ile kışa veya gece ile gündüz'e benzer. Onlar her ikisini de Allah'tan bilirler. Çünkü her ikisini de ancak izzet ve celal sahibi Allah hususuyla getirebilir. İşte böyle olduğu içindir ki ne methedenlere ehemmiyet verirler ne de zemmedenlere karşı çıkarlar. Metelenlerle, zemmedenlerle de hiç mi hiç alakalanmazlar, meşgul olmazlar. Fanilerin sevgisi de zemmi de onların kalbinden çıkmıştır. Fanileri sevmedikleri gibi onlara bu da etmezler. Sana hangi şey fayda verir? İhlassız hakikat sevgisi olmadan, doğruluk olmadan ve sırf dünyevi gayelerle tahsil edilen ilim mi? Halbuki Allah bu vasıflardaki bir ilimle seni dalalete düşünmüştür. Sen ilim tahsil edersin, namaz kılarsın, oruç tutarsın fakat insanlar için, insanlara gösteriş için sana teveccüh etmeleri, mallarını senin için harcamaları, evlerinde ve meclislerinde seni met etmeleri için. Kabul et ki senin için bütün bunlar hasıl oldu. Halkın teveccühünü kazandın. Varlarını yoklarını senin için harcadılar. Evlerinde, toplantılarında seni mezh ettiler. Fakat yarın ölüm gelince ne olacak? Azaplar, sıkıntılar, korkular, seninle onların arasına giriverecek, seni hiçbir şeyden kurtaramayacaklar. Halkı soyup soğana çevirerek topladığın dünyalıkları da başkaları yiyecek. Onların hesabını verip cezasını çekmek ise sana kalacak. Ey tedbirli kişi, ey mahrum insan, sen yorgun işilerdensin. Dünyada yorgunsun, ahirette de cehennemdesin. İbadet bir sanattır. Bu sanatın erbabı da verilerdir. İzzet ve celal sahibi Allah'a yakın olan ihlaslı abdallardır. İlmiyle amil olan alimler ise yeryüzünde Allah'ın ve Resulü'nün naipleri, Vekilleridir Peygamberlere ve Resullere Onlar varistirler Siz değil ey heveskarlar Ey ağız laklakasıyla Vakit geçirenler Ey içi cahil olduğu halde Dışının imar ile Meşgul olanlar Ey oğul Sen hiçbir şey üzerinde değilsin Senin Müslümanlığın da Sıhhatli değil İslam üzerine bina kurulan temelin Ta kendisidir senin şehadet getirmende tam olmamış eksik. Zira dilinle La İlahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyorsun. Fakat kalbinle bunu yalanlıyorsun. Kalbinde içinde birçok ilahlar var. Senin devlet büyüklerinden ve mahalli idarecilerden korkman içinde birer ilah. Kendi çalışmana, kendi kazancına, kendi gücüne, kuvvetine, kendi kulağına, kendi gözüne, kendi zorbalığına güvenmen içinde birer ilahtır. Zararı faydayı bir nimete nail olmayı, bir nimetten mahrum kalmayı insanlardan bilmen içinde bir ilahtır. İnsanların şu o, kalpleriyle işte bu saydıklarımıza güvenirler, dayanırlar. Fakat kendilerine sorarsan, İzzet ve Celal sahibi Allah'a dayanıp güvendiklerini söylerler. İzzet ve Celal sahibi hakkı zikretmeleri de kalpleriyle ve içten değil, adet ve içiyle, dil ile telaffuzdan ibarettir. Bu hususlarda kendilerine herhangi bir tenkit yönelttiğin zaman ise hemen öfkelenerek şöyle derler. Bizim hakkımızda böyle nasıl konuşulur? Biz Müslüman değil miyiz yani? Onlara verilecek cevap şudur. Yarın, ölümden sonra, kıyamet günü, bütün rezaletler ortaya dökülecek, bütün ayıplar ortaya dökülecek, bütün gizli günahlar ortaya çıkacak. Hayf sana, la ilahe, hiçbir ilah yoktur dediğin zaman bununla küllü bir nef'i teyit ediyorsun. İllallah ancak Allah vardır dediğin zaman ise yine Allah için küllü bir ispatı teyit etmiş oluyoruz. Bu durumda her ne zamanki kalbin izzet ve celal sahibi haktan gayrı bir şeye dayanır güvenirse o zaman yukarıdaki külli ispatında yalancı duruma düşmüş yani kendi kendini tekzip etmiş oluyorsun. Kendisine dayanıp güvendiğin o şeyde senin ilahın oluyor. Gerçek ve fiili durum budur. Zahire itibar yoktur. Esas mümin yani iman eden kalptir. Esas muahit kalptir. Esas muhlis ihlaslı olan kalptir. Esas müttaki kalptir. İleri derecede takva sahibi kalptir. Esas zahit kalptir. Sarsılmaz inancın sahibi kalptir. Esas arif kalptir. İlmiyle amil olan esas alim kalptir. Esas kumandan kalptir. Diğerleri ise onun askerleri ve tabiileridir. Şu halde sen, La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur dediğin zaman, bunu önce kalbine söyle, sonra da dilinle. Yalnız Allah'a dayan. Yalnız Allah'a güven. Ondan başkasına asla dayanma, güvenme. Zahirin hükmüyle, batında izzet ve celal sahibi Allah ile meşgul kıl. Zahirini hayırdan da şerden de ayıkla. Batını ise hayrın da şerin de yaratıcısı Allah ile meşgul kıl. Kim ki Allahı tanırsa, onun yanında kendisinin hiçbir değeri bulunmadığını anlar. Onun huzurunda dili zayıf olur. Ona ve salih kullarına karşı tevazu gösterir. Gammı, kederi, tasası, ağlaması çoğalır. Onun korkusu haşiyeti artar. Allah'tan çok haya eder. Geçmişteki günah ve kusurlarına edameti artar. Halen malik bulunduğu marifetullahın, ilmin ve Allah'a olan yakınlığın zail olmasından şiddetle korkar ve çekinir. Zira izzet ve celal sahibi Allah, Dilediğini işler Yaptığından da sual olunmaz Halbuki kullar yaptıklarından Sorguya çekilirler Bu vasıflardaki bir mümin Bakışlarını iki şey arasında dolaştırır Durur Bunlardan biri geçmiştir Yani mazisedir Mümin geçmişteki kusurlarına Günah işleme cüretlerine Cahilce hareketlerine yersiz ve fuzuli şakraklıklarına esefle bakarak hayadan erir ve bunlardan dolayı azap edilmesinden korkar. Diğeri de geleceğidir. Mü'min geleceğine de nazar eder. Geleceği hakkında da düşünür. Amellerinin kabul edilip edilmeyeceği, nail olduğu nimetlerin kendisinden geri alınıp alınmayacağı ve kıyamet günü müminlerle mi yoksa kafirlerle mi arkadaş olacağı hususlarında endişeli düşünceleri de var. İşte bütün bu endişeler her Müslüman için varit olduğu içindir ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ben Allah'ı en çok tanıyanınız ve ondan en çok korkanınızım. Arifler içinde bu mertebeye gelebilenler pek nadirdir. Bu noktaya gelebilmiş bir arife ise kendi kaderi okunur. Böylece o arife de ileride varacağı yerini bilir. Levh mahuzda kendisi hakkında yazılanları okur. Sonra kalbi bunlara muttalî olur. Onları gizli tutmasını kendisine emreder. Hele hele Nefsim bunlara asla muttali olmamasını ister Bu hallerin başlangıcı Allah'a teslimiyet Emirlere uymak Nehilerden uzak durmak Ve musibetlere sabredip tahammül göstermektir Nihayet ise İzzet ve Celal sahibi Allah'tan başka Her şeyde zühtür Allah'tan başka her şeyden Alakayı kesmektir bu noktadaki bir kişinin nazarında altın ile toprak, övülmek ile zemmedilmek, bir nimete nail olmakla mahrum kalmak, cennet ile cehennem, nimet ile ceza, zenginlik ile fakirlik, halkın bulunması ile bulunmaması arasında hiçbir fark yoktur. Bu hal tamamlanınca bütün bunların arkasında Allah bulunur. Daha sonra o kişinin Allah tarafından halk üzerinde vazifelendirildiğine dair ferman gelir. Onu gören herkes kendisinden faydalanır. Çünkü izzet ve celal sahibi Allah'ın heybeti ve nuru onda tecelli etmektedir. Ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Amin.